Şimdiye kadar aslında birkaç karmaşık kaldığını zihninizde ve benim zihnimde düşündüğüm bazı temalara girdik. Bunları belki daha aydınlatıcı birkaç nokta ya da bir soru, birkaç soru kafanızda varsa onları ben bir alayım. Sız dediği bir şeyle karşılaşıyorduk. Sat niceliksel bir ee, çoğulluk meselesiyle karşılaşıp tıkanıyorduk yani metafizik olarak tıkanıyorduk. Rahibinizin ee, önemi e, çoğulluğu bakış açılarının çoğulluğu olarak yakalamasıydı ya da yakalamaya çabalamasıydı ve bunu teorize etmeye çabalamasıydı. Yani hepimiz aynı kentte yaşıyoruz aslında aynı evrende e, yaşıyoruz ve farklı güzergahları takip ediyoruz. Ee, perspektifin bir güzergah olduğu düşüncesini her şeyden önce düşünüyorum gerekiyor herhalde Leibniz ee, söz konusu olduğunda e, labirensi bir çoğulluktan bahsediyorduk. Bu e, zamanın da lineerliğini ortadan kaldıran, lineer olan bir çoğulluk anlayışını yani antik zaman anlayışını, Aristotelesçi zaman anlayışını da e, artık varsaymamak durumundaydı. E, Tabi esas devrimi işte geçen derste e, ele aldığımız ama esas zaman üzerine tartışmayı kuşkusuz bundan sonraki şeyde Kant etrafında zamandaki bir devrim Kantçı devrimi tartışacağız. Yalnız Kant'a neredeyse bir temel kazandırdığını söyleyebileceğimiz bir aktif sonsuz düşüncesi aktif sonsuzluk düşüncesi 17. yüzyıl 17. 17. 17. 17. klasik, klasik düşüncesidir. Çok değişik veçeleriyle işte Degart'tan başlayarak Spino'ya devam ederek e, Leibniz'le yani üç büyük rasyonalist düşünün, modern düşüncenin içerisinde kurulmuş. Kuruluyor. Ondan sonra bu sonsuzluk duygusunu e, yitirtmek için yani, idealist felsefe çok uğraştı. Yani ortadan kaldırmak için çünkü varoluşta onaylamadan dış dışarıda yatsınabilir herhangi bir şey bulamıyordu artık. Bir tarihsellik ortadan kalkıyordu. Tabi Hegel'i rahatsız edecek bir durumdu. İnsan aklının tanrısal bir plana yerleşebilir olduğu ve zamansal olmayan ezeli ebedi düşüncelere sahip olabileceği düşüncesine, fikrine yol açtığından kantı rahatsız ediyordu genel olarak fenomenoloji olanaklı değildi. Yani düşüncesi çerçevesinde böyle ciddi bir sorun. Tabi bu sorunu Alman idealizmi kendi kendine yaratmıştır. Kant ve Hegel yaratmıştır çünkü bir taraftan Tanrı'nın kurtarılması gerekiyordu. Aşkın bir Tanrı anlayışının, yaratıcı bir Tanrı anlayışının şu ya da bu biçimde ki bunun zaten e, temelini e, Spinoza'nın e, tanrıyı bütünüyle dünyanın içine taşıyan, doğayla ve hayatın kendisiyle e, aynı şey kılan e, düşüncesinin e, aldığı tepkiler teologlardan falan filan e, aldığı tepkiler nedeniyle zaten Leibniz'de bir üçkağıt atıp e, bu aşkın e, tanrının e, Hristiyan tanrısının Yüce gönüllülüğünü yeniden tesis etmeye çabaladığını görüyoruz. Leibniz o açıdan biraz kötü bir adamdır yani, üçkağıtçıdır. Spinoza'yla görüştüğünü de reddetmiştir sözgenim. Daha doğrusu görüşürken ajanlık yapmaya gittiğini. Daha sonra söyler, görüştüğü için suçlanınca. Ama sürekli olarak aralarında bir yazışma geçtiğini, optik üzerine, matematik üstüne. Ee, sürekli bir yazışma geçtiğini e, biliyoruz. Şimdi bu <gülüyor> çoğulluk meselesini <gülüyor> tekrar Leibniz'ten alıp Spinoza'ya geri e, getirdiğimizde şöyle bir şey görüyoruz. Hmm. 17. yüzyılın e, Merleau-Ponty'nin e, yüksek rasyonalizm dediği bir düşünce sistemi kurmaya çalıştığını ya da özlediğini düşünüyor, düşünebiliriz. Yüksek rasyonalizm daha sonraki, modern rasyonalizmden şöyle ayrılıyor. Çok çocukça bir şey Merleau-Ponty'e göre. Her şeyi sonsuzluk görünümü altında algılamaya çalışmak. Her şeyi, insan duygularından, afeklerinden, fikirlere varıncaya kadar. Şimdi bu ne demek? Sonsuzluk görünümü. Bu <gülüyor> Altında. Şimdi Spinoza şöyle düşünebiliyor. Şu he, sevgi ve nefreti diyalektize eden günlük yaşam içerisinde, diyalektize eden bir perspektif olduğunu söylemiştik daha önce. Ama he, unutulmaması gereken Spinoza için afektlerin yani insan duygularının... ...aslında... ...birbirlerinden farklı. <gülüyor> İkinci olarak... <gülüyor> ...bir afektin... ...yani bir duygunun... ...Spinoza açısından... ...fikirler tarafından belirlendiğini... ...söylemiştik çünkü... ...hakkında bir fikre sahip olmadıkça... ...bir imaja, bir imgeye... ...bir fikre, bir düşünceye... ...sahip olmadığımız şey... ...bize ne haz verebilecektir ne sevinç duyuracaktır ne de keder verebilecektir. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Yani basitçe şunu demek istiyor Spinoza istem diye bir şey yoktur. Basitçe irade diye bir şey yoktur. Genel olarak özgürlük diye bir şey yoktur. Beden üzerinde Kurabildiğimiz bir hakimiyet diye bir şey söz konusu değildir. Biz otomatlarız işin aslında. Çünkü bizim herhangi bir şeyi arzulamamız ya da isteğimiz işin aslında evrensel durumumuzdur. Evrensel ve sonsuzca içinde mahkum bulunduğumuz bir haldir. Genel olarak irade gerçekten bir soyutlama. Dolayısıyla Espinosa'nın e, gözünde. Çünkü bir arzu her zaman bir şeye yönelik arzudur. Her zaman bir şeyi istersiniz. Ne olursa olsun. E, genel olarak isteme diye bir şey söz konusu değildir. Bir fikir aynı şekilde e, her zaman bir şeyin fikridir. Genel olarak fikir diye bir e, mefhum arzudur. E, yoktur. Genel olarak fikir bir soyutlamadır. Antik çağda işte doksa dedikleri görüş, kanın. Bundan başka bir şey değildir. İkincisi duygulanışın bölünmezliği diye bir şeyden herhalde... Bahsedebiliriz bu çerçevede. Duygulanışın bölünmezliği şöyle bir şey. Bir duygulanış bir güç derecesinden başka bir güç derecesine geçiştir zaman Yani yaşama kudretimdeki, yaşama, arzulama, yönelme kudretimdeki, çaba gösterme, yaşamımı sürdürme konusunda çaba gösterme, yetimdeki artışa sevinç. Eşli keder, sevinç dediğimiz duygu. Eşli keder. Azalışa ise e, keder dediğimiz duygu. Dolayısıyla e, bir şeye dikkat etmeniz e, lazım. Duygular birbirleri ardına sıralanan haller e, değildirler. Duygular e, düz, kayıtsız bir çizgi üzerinde varlığını sürdüren e, bir varoluş biçiminin Gücünün artışı ve azalışlarıdırlar. Her azalış bir kederdir, her artış bir hazdır. Ama insanlar bütün bu duygulanışlara şimdiye kadar her birine farklı atlar takmışlardır. Keder, nefret, korku, umut, öfke, yani heyecanlar basitçe. Spinoza bunları tek bir plan üzerinde, birleştirme gibi bir şey yapıyor. Aslında bu tam anlamıyla bir kalkulus şey açısından, Spinoza açısından. Duyguların gramerinin içerisinden bir kalkulus, bir hesap geçiyor. Hatırlarsanız bu sevme konusunda sevmenin basitçe haz almadan ibaret olduğunu Söylediydik. Dış bir nedenin imgesi eşliğinde haz alma. Yani varoluş gücüm artıyorsa dış bir nedenin imgesi eşliğinde varoluş gücüm artıyorsa demek ki haz alıyor. Buna sevme deniyor. Dıştaki bir nedenin etkisi eşliğinde imgesinin etkisi eşliği. Keder duyuyorsam bu nefrettir. Nefret kederden başka bir şey değildir dolayısıyla öfkeyi de aynı şekilde tanımlayabilirsiniz. Yüce gönüllülüğü de aynı şekilde tanımlayabilirsiniz. Bütün duyguları, umudu da aynı şekilde tanımlayabilirsiniz. Bir sevinçtir. Gelecekteki bir kurtuluşun, bir durumdan kurtuluşun, muhtemel bir durumdan kurtuluşun fikri eşliğinde aldığınız haz umuttur. Gelecekteki herhangi bir kurtuluşun Fikrinin dışlandığı başka bir fikirle karşı karşıya kaldığınızda, başka bir fikir size geldi. de, bu fikrin belirlediği keder ise korkudur. Dikkat ederseniz, duygulan sürekli bir varyasyon halinde. Beliriyor dolayısıyla. Kayıtsız bir momentten geçen, yukarıya vuran ve aşağıya. Spinoza'nın mistik denilen son... Kitabı Etika'nın son kitabı'nın e, neresinde mistik olduğunu genelde insanlar pek e, doğru yorumlamıyor ergime geliyor e, benim bu son kitaba bakarsanız orada karşınıza Tanrı çıkarır gerçekten şu tür önermelerle kimse Tanrıdan nefret edemez ikincisi sevmedeki karşılıklılık üzerine e, konuştuğumuzu e, hatırlarsanız kimse kendi sevgisi e karşısında Tanrı'nın kendisini sevmesini talep edemez, isteyemez. Şimdi bunlar ne demektir? Tanrı mutlak olarak sevilir demektir. Yani varoluş. Ya da doğa. Spinoza'nın neden e Tanrı'dan kimsenin nefret edemediğini şöyle ispatlamaya e yöneldiğini de görebiliyoruz. Özellikle mektuplarına falan baktığımızda duyguları belirleyen, duygulanışları belirleyen fikirlerin biçimsel bir niteliği olduğunu söylemişti. Biçimsel bir gerçekliğe sahip olduğunu. Bir fikir esas olarak nesnel bir gerçekliğe sahipti. Bir nesneye tekabül etti ölçüde. Tanrı fikri bir nesnel gerçekliğe bir nesneye sahiptir. Bir sinek fikri, bir tasarım. Bir nesneye sahip olduğu ölçüde nesneler bir gerçekliğe sahiptir. Ve bu nesneler gerçeklik her fikir için aynıdır. Nesnesi olması açısından bakıyorsunuz. Oysa bir fikrin de fikrini oluşturabildiğim ölçüde, bende bir tanrı fikri var. Tanrı fikrine dair bir fikir oluşturabildiğim ölçüde. Bunun eşliğinde duygulanmaksızın edemem. Ee, Bende bir sinek fikri bulunduğu ölçüde sinek fikrine sahip olduğumu algılayan başka bir fikir olduğu e, ölçüde sinek fikrinden etkilenmeksizin edemem. İnsan çünkü spiritüel bir otomat. Yaşayan bir varlık. Varlık de, varla, olma gücü ve eyleme geçme gücü azalan ve çoğalan bir varlık. Mutlak olarak eyleme gücünüz azalırsa ölürsünüz. Mutlak olarak eyleme gücünüz ise artamaz. Çünkü biz sonlu varlıklarız. Mutlak olarak eyleme gücünün en üst olduğu en üst düzeyde olduğu varoluş biçimine Tanrı diyor. Mutlak olarak eyleme gücünün belirli bir varlık için en az, en alt düzeye vuruşuna yani dibe vuruşuna de ölüm diyor. Peki eyleme gücünün azalması neydi nefret? Dolayısıyla çok kolay anlayabilirsiniz ki Tanrı'dan kimse nefret edemez. Çünkü Tanrı'dan sonsuz bir kederle etkilenmiş olması gerekir. Sonsuz bir kederle etkilenmek ise e, ölmüş olmak anlamına e, geliyor. Buradan fikirlerin e, biçimsel gerçekliğinin de özelliğini e, temel bir özelliğini yakalıyoruz. Spinoza'da gerçekten anlaşılması en zor olan e, noktalardan birisidir. Evet. Belki kitabının bütününü geçtikten sonra geriye dönerek bu tür bir aydınlatmaya girişebiliyoruz. Bir tanrı fikrinin sonsuz bir varlığa ilişkin olduğu ölçüde sonlu bir varlığa ilişkin olan bir fikirden sonsuzca daha kutretli, daha güçlü olduğu söylüyordu. Bu basitçe şu demek. Bir sinek de size, bir sinek fikri de size bir keder verir. Varoluş gücünüzü azaltır. Yalnız bu çok az bir orandadır. Yani cürmü kadar yer yakar bir sinek fikri. Sinek ne kadarsa, sinek fikri de o oranda. Varoluş gücünüzü etkiler. Sevmediğiniz bir şey olduğunu varsayıyorsak, sevmediğiniz bir varoluş biçimde, sevmediğiniz bir karşılaşma olduğunu varsayıyorsak, yani size keder vermiş bir var oluş olduğunu, varlık olduğunu varsayı görsek e, Bu keder var, varoluş gücünüzü e, sonsuzca yok edecek değildir. Sonsuzca indirecek, azaltacak değildir. Dolayısıyla bir sinek fikriyle karşılaştığımızda içinizde duyduğunuz, ona karşı duyduğunuz e, nefret sizin e, bedensel ve tinsel birliğinizi Entegritenizi ya da varoluş formülünüzü diyorum diyeceğim e, doğrulamasa bile kötü yönde etkilemiş olsa bile e, bu çok az bir oranda gerçekleşecektir. Ama e, varoluş gücünü tümüyle kaybetmek demek yani sonsuz cekederler demek yok olmanın imgesini işliğindedir. Yok olmanın imgesi bizim sonumuzdur. Yani bir insanın, bir, herhangi bir varlığın, herhangi bir sonlu varlığın e, sonsuz kederle, yani ölümle e, doluşudur. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Bu noktaya kadar. E, elbette e, haz duymaya, yani e, yaşam kutretlerini arttırmaya Sürekli eğilimledi, eğilimledirler ama yaşam kudretlerini arttırabilecek e, nedenler konusundaki bilgileri o kadar ıttır ki doğal durumda. Doğal e, hallerinde e, her yerde bir sürü kötülükle karşılaşırlar ve kederle etkilenirler. <gülüyor> hmm? bilgi mi? Basitçe Espinosa açısından üç türlü bilgi var. Birisi duyumsal bilgi. Duyumsal bilgi nedenlerin fikrinin eşlik etmediği bir bilgidir, bir bilme halidir. Tanrı güçlüdür falan demiyoruz Espinosa. Tanrı gücün kendisidir. Sonsuz gücün ta kendisidir. Tanrı başka bir şey değildir. Sonsuz üretme gücüdür. Yani her şeyi sonsuzca çekip çev çeviren güce Tanrı diyor. Yani Hristiyanlığın sonsuz güce sahip Tanrı e, anlayışını yıkmayan e, yönelik bir eleştiri bu düşün aslında. Şimdi Anlamadım Hı. henüz de. de. Bu. Varoluş gücünün azalması bir hüzündür, kederdir. Artması bir hazdır. Bir haz bizim varoluş gücümüzü arttıran, azaltan şey değildir. Bir haz ile keder. Anlatmaya çalıştığım öyle bir şey. Yani bu aydınlık mı bu yönü? Zaten çoğunluğun öyle yaşadığını söylüyor Spinoza. Ve başlarına bir sürü bela geldiğini söylüyor bu yüzden. Yani multitudo yani çoğunluk insanların çoğu gerçekten böyle yaşıyorlar. Çünkü tümüyle pasif duyguların, pasif oldukları duyguların, pasif duygu basitçe pasiyon acı çekme demektir yani ee, üstelik de e, devlet sistemleri falanlar filanlar genelde bu pasif duyguları bendelerinden talep eden ve bunları işlemeyi bunları üretmeye e, yönelmeyi e, tercih eden e, oluşumlardır Spinoza'nın bütün siyaset felsefesi zaten bunun üzerinde kuruluyor Fasif duygu nedir? Mesela korku. Ama Spinoza biliyor ki salt korkuyla herhangi bir devlet ayakta tutulamaz. Neye başvurması gerekir? Mesela güven duygusuna. Ee, güven vermesi gerekir tebalarına. Ya da diyelim ki e, korkunun tersi olan umut, ütopyalar. Umut duygusuna hitap etmesi gerekir gerekir. Machiavelli zaten bunları incelediydi. Yani Spinoza'dan ha, önce. Hangi duyguların ha, bir hükümdar tarafından üretilmesi gerektiğini tebaalardı. Spinoza'dan çok daha ayrıntılı, daha tarihsel verilerle falan filan ha, incelediydi. Ama bir duygunun ne olduğunu gerçekten anlamak gerekiyordu. Şeydi, anlamadan da geçmemek gerekiyor. Bir duygu her zaman varoluş gücümüzde bir artış ya da azalıştır ve bundan başka da bir şey değildir. Bunu değiştirmez. Uğraşırken sezilebilecek bir şey var. Sat bir Spinoza'dan sonra modernliğin diyelim, aydınlanma çağının bir tür bir Nesneleştirme dünyasını yaşıyor. Mazoş ise kendisi nesne kıllandır. Ama bu ne demek? Kendisi neyin nesnesi kıllandır? Her ikisi de acıyla belirli bir ilişkisi olan acı ve hazla bir belli bir ilişkisi olan. İnsanlar ve edebiyatlarına baktığınızda, genel olarak okuduğunuzda şunu görmeden edemiyorsunuz. Zita öyle bir ekonomi politik meselesi sattı. Sadım bütün romanlarına bakın, içinde bir ekonomi politik derdin, Ricardoçu, Adam Smith'ci bir ekonomi politik derdin bulunduğunu görürsünüz. Marxist değil. O da şudur ekonomi politiğin gelişmesine dikkat edin. Marx açısından ekonomi politiğin doğuşu zenginliğin analizinin yani işte toprak, bir ülkenin elindeki hazine, bir kralın e, hazinesi ya da devletin elindeki malzeme, kaynaklar falanlar filanlar göz artık bu nesneler düzeninden e, zenginliği üreten başka bir şeye doğru kaydı. Başka bir şeye doğru çevriliyor. Yani insan aktivitesine, bir tür insan öznerliğine bağlanıyor ee, zenginlik. Ve bu insan öznerliğinin iki yönü var. Birisi emek, yani insandaki üretken faaliyet, öteki ise sermaye. Ee, Adam Smith ve Ricardo'nun Marx'a göre e, göremedikleri şey, sermayenin ve emeğin farklı şeyler e, olmadıkları. Öznerliği yanlış yerde ee, e, kurdukları çünkü sermayede kristalize emekten başka bir şey e, değildir. Yani bir sınıf olarak Burjuvazi'nin e, artı değer şeklinde çekip aldığı e, ve kendi öznerliğini üzerinde e, oluşturduğu e, miktar... E, bir sürü kuşağın kolektif emeğinin ürününden başka bir şey değildir. Ama her durumda ekonomi politik dediğimiz şey bu nesneler tarafından işin ağırlığın özneler tarafına kayışı demektir. Tıpkı kant konusunda bahsettiğimiz gibi. Hani artık arzu açısından, arzulama yetisi açısından... Nesneler dünyası önemli değil de. Özneler dünyası, uscu devrimi dediği şey önemli hale geldiyse. Aynı şekilde Freud açısından. Freud'dan önce psikoloji şununla ilgilenir daha çok. İnsanlar neleri istiyorlar daha çok? Neyi arzuluyorlar? İnsan arzusu neye yöneliyor? Freud'un bir devrimi var. Gerçekten... Artık önemli olan öznenin istemesidir. Yani istemenin formudur, tarzıdır doğrudan doğruya. Arzulamanın tarzıdır. Yani libido dediği e, mesele. Bu e, modern düşüncedeki öznerleşmenin e, işte klasterlar e, halinde diyelim e, bulgulanabileceği bir süreç içerisinde gerçekleşiyor tabii. Ama her zaman bu e, yepyeni bir öznerlik yaratımı e, eşliğinde gerçekleşiyor. İşte şeyin de konumu bunun gibi bir şey. E, sadın'da, e, Marki'de sadın'da e, konum. Ekonomi politikçilerin yaptığı gibi hazzı ötekinin bedeninden faydalanma olarak alışı. Bir objenin bedeninden faydalanma olarak e, alışı. Hazzı bir tür sermaye yatırımı olarak alışı. Freud da bu hatayı sürdürür. Dikkat edin. E, libido denen e, şey hep yatırım, objelere yatırım terminolojisiyle hep e, tartışılır. Yalnızca Freud değil, e, Lacan'a kadar belki e, çoğu takipçisi de. Yani bir tür burjuva öznelliği varsa ya arzulara sahip, arzularla mücehz insana arzulama gücüyle libidoyla yani mücehz insana bir yatırımcı gözüyle bakmak. bir üretici gözüyle bakmamak demektir. Psikanalizde herhalde en eleştirilebilir yönlerden yani birisi, bilinç dışını bir üretken faaliyet olarak değil de bir güç artımı olarak değil de, arzunun doyumla gitmek zorunda olduğu, sürekli olarak gitmek zorunda, kaybolmak zorunda olduğu, kayboluşunu özleyen, yerle bir olmayı özleyen biraz önceki e, konu, toprağın altına girmeyi e, özleyen ve faaliyet derecesini sıfıra indirmeye yönelik bir çaba e, olduğunu söylemek. Sikanerizm tehlikelerinden birisi gibi ee, görebilirsiniz bunu. Peki Sat'ta ne oluyor? Ee, Kant'tan bahsettiydik, <gülüyor> Kant'ın arzulama yetisinin e, nasıl e, işletildiğinden. Ama Kant e, belli bir noktada Hristiyanca etiği, Protestan Hristiyanca e, etiği ve... E, Descartes'in şu cogitosunu, yani bedensiz bir bilinç, bir öznellik fikrini korumayı sürdürdü. ölçüde sat burada tuhaf bir blind spot bulacaktır. Kant'la birlikte yaklaşık aynı dönemlerde. Ee, yaşadıklarını unutmayalım aydınlanma ee, ça, dediğimiz dönem elbette bu sadın gerçekten karanlık tedirgin edici bir aydınlanmacılığı vardır saf şey gibi ama kantın ahlakının öteki kutbunu zorunlu olarak içermesi gereken öteki kutbunu belki telaffuz ediyordu ee, sad. yani şunu diyordu sen kendi bedenini Ahlak adına, bilmem ne adına, bilinç adına, ruhun adına terk ediyorsun, dışlıyorsun. Dolayısıyla ben senin bedenin üzerinde hak sahibiyim. Ona istediğimi yapacağım. Çünkü zaten dışlayan sensin. Dışlayan bu Hristiyanca ahlak, Sadın anti Hristiyan ahlakı ve bedeni objeleştiren. Objeleştirme biçimi daha doğrusu. Böyle bir minval üzerine işliyor. Tümüyle Kantçı ahlaka uygun bir objeleştirme. Peki bunun tehlikesi nasıl aşılabilir? Kant elbette böyle bir şey düşünemezdi. Protestan zihniyle. Mazoş belki, zahır mazoş. Şimdi onun edebiyatına baktığınızda nesnelerin... Daha çok insanın kendi bedeninde olduğunu görürsünüz. Yani kendini birine... Bir anlaşma yapıyorsun birisiyle. Bu gizil, bilinç dışı bir anlaşma da olabilir. Bir sözleşme sanki yapıyorsun ve bir proje geliştiriyorsun. Bir deney projesi kendi bedenin üzerinde. Ve bedene gösterilen bir özenle karşılaşıyorsun. Böyle bir durumda. Bedenin güçleri üzerinde işletilen bir deneyle, bir deneyimle karşılaşıyorsunuz. Spinozacı projeden başka bir şey değil bu. Spinoz açısından beden güç derecesidir. Güç derecesinin dayanağı değil. Bir bedenin güçlü olması ne demektir? Bir bedenin mümkün olduğunca fazla şeyden etkilenme gücü demektir. Bir şeyden etkilenme... Gücü dediğimizde şunu anlıyoruz. Mümkün olduğunca fazla şeyin etkisini almak. Mümkün olduğunca fazla şeyin fikrine sahip olmak demektir. Aynı zamanda böyle bir şey. Müm Hayat boyunca mümkün olduğunca fazla şeyle karşılaşmak. Karşılaşabilmek. Ama kendi bedenin için kötü olacak, varoluş gücünü azaltan ya da tüketen, sonsuzca tüketmesi de, pekala muhtemel zehir gibi bir şey söz gelimi. Bununla karşılaşmamız. Zehirle karşılaşmak ne demektir? Ee, senin bedeninle birleştiğinde, bir araya e, geldiğinde seni sonsuzca kederlendirecek. Yani varoluş gücünü sıfıra indirecek bir şeydir. Eğer bilgi meselesi şöyle işliyor gibi, şeyde, e, Spinoza'da, İnsan kendi bedenini bilmez. İnsan kendi bedenini bilmesi ne demek? Ee, i̇nsanın kendi bedeninin parçalarını tanıması demek. Ve her bir parçasının e, gücünün ya da kutretinin ne kadar olduğunu, nereye yeteceğini e, bilmek. Yani afekler duyma yetisinin ne kadar olacağını e, bilmek. Keitürü şey bir bilgi değil Aristotelesçi epistemik bir bilgi değil. tipi değil bu. Tümyle pratik bir bilgiden ee, bahsediyoruz. Spinoza'da da epistemik bir bilgi yoktur için ee, aslında. Ee, Sözgelimi e, <gülüyor> Spinoza açısından şöyle bir nokta vardır. <gülüyor> Salt afektleri açısından baktığımızda. Bir e, öküzün e, ve bir atın ayrı türler ama her ikisi de iki ayaklı, e, dört ayaklı, e, pardon, karada yaşıyor. Aristoteles hep böyle düşünecektir ya da Aristoteles mantık, kategoriler aracılığıyla e, düşünürken. E, onları iki ayrı familyanın üyesi olarak öküz dediğimiz, familyanın üyesi olarak ve at dediğimiz familyanın üyesi olarak ayırt ettiğinde atın ve öküzün ayrı ayrı ayrımlı bilgisine erişiyorsunuz. Bütün ortaça bunu yapıyordu. Başka bir şey yapmıyordu. Spinoza ile yeni gelen şey afetlerin bilgisi açısından da bakabilirsiniz. Meseleye. Ve bu bir atın ya da bir öküzün neye muktedir olduğunu gösteren şeydir. Yani bir atın ve öküzün daha hakiki tanımıdır. Daha doğru tanımıdır Spinoza'ya ee, göre. Ve buna göre bir yarış atı ile bir sütçü ve giri arasındaki benzerlik, bir yarış atı ile bir öküz arasındaki ya da benzerlikten, çok farklıdır afekler düzeyinde baktığımızda. Bu ne demek? Aralarında bir mesafe var bunların elbette. Yalnız e, bir yarış atının afekleri e, bir sütçü beygirin afeklerinden çok uzaklıdır. Bir sütçü beygiri bir yarış atına benzemekten çok afekler açısından baktığımızda bir öküze benzer açıkçası. Evet. Afekler açısından bakmak bu demek. O devrin bütün epistemolojisi bir, bir tür tasnife, aristocu tasnife dayanıyordu. Analitik ve aristocu bir tasnife dayanıyordu. İşte Leneus'un, Bifon'un canlı varlık türlerini, familyalarına ayırarak, morfolojisine, bedensel morfolojisine başvurarak. İşte Sat'ta sanki bu Bifoncu yan. Yani bedeni bir nesne olarak gösteren bize. Fonjiyon. İş başındayken Zeyr-Mazos'ta bir tür afektler ölçümü. Ki bunu ancak belli bir öznellik tipi yapabilecektir. bir bir öznellik tarzı. Yani bu ölçümü yapacaktır. Bir deney içerisinde ortaya koyacak. Gerçekten de öykülerine, romanlarına falan baktığınızda sadın gerçekten çok deskriptif olduğunu görürsünüz. Sahneleri betimler, teatral, dev tiyatrolar falanlar filanlar teşkil edilir. Buna karşı mazoşist deney ucuzdur. Sadın gerçekten haz beklentisi açısından. Haz duyabilmesi çok pahalı yapatlayan bir şey. Çatolar kurulacak, gizli yerler, ipekler, şeyler... İnsan salt kendini ve kendi bedenini e, kendisi açısından deney olan bir sürece bir anlaşmalar dizisi içerisinde sokması, sokmaya çabalaması yani demek olan mazoşist bundan çok farklı bir e, rejime benziyor. Spinoza Bloomberg'de e, dalaşmasında e, okey e, Tanrı Adem'e elmayı yemeyeceksin. Meyve yemeyeceksin, dedi. Özgür iradeye sahip olduğunu düşündüğü ölçüde. Adem, elmayı sanki yiyebilirmiş gibi düşündü. Halbuki elma zehirdi. Yani ne zaman bu elmayı yese, yeryüzüne düşecekti. Zehirlenecekti. Ama Tanrı ona bunu bir söz biçiminde iletmiş olduğu ölçüde. Ya da o bu işi bir söz olarak, bir buyruk olarak, bir buyruk tümcesi. Çünkü her söz bir buyruktur. Bir buyruk tümcesi olarak Adem tarafından bu Tanrı'nın buyruğu algılanmış olduğu ölçüde Adem düştüğünde Tanrı'nın kendisini cezalandırmış olduğunu düşünecektir. Oysa Spinozanın düzeyinde baktığımızda e, basitçe Tanrı ona şunu anlatmak e, istemiştir. E, senin e, varoluşunun, yaşama e, gücünün formülünü bozacak bir karşılaşma olur senin için şey. E, elmayla e, karşılaşmak. Elmayla karşılaşmak da tümüyle bedensel afeksiyondur. İltihaplanma türünden, zehirlenme türünden bir şey. Yani kötü bir elmayla senin karakteristik bileşimini, vücut bileşimini bozacak bir varoluşla karşılaşmamak. Etika bunun gibi bir şey. Başka hiçbir şey değil. Çok yalın o konuda. Burada bilme meselesi nasıl devreye giriyor? Ona bir bakmak lazım. Şimdi Adem acaba neden bunu zehirlenme türünden algılamayıp da sanki yapabileceği bir şeymiş gibi. Elmayı yiyebilecek özgürlüğe sahipmiş gibi algıladı. Ya da elmayı yemesinin özgürce yapılmış bir eylem olduğunu varsayarak bu özgürce yapmış olduğu eylem yüzünden ve kendisine buyruk verilmiş olduğu için Tanrı e, tarafında, Tanrı'nın cezalandırdığını e, düşündü. Şimdi burada özgür sanılan iki varlık var. Adem tarafından. Birisi Tanrı buyurmayabilirdi de bunu çünkü. Böyle bir şey. E, Adem'in kafasında. E, i̇kincisi ise kendisi. Özgür iradeye sahip olduğu Varsayımıyla. E, hareket ettiği için. Ama bu varsayımda dikkat ediyorsanız bir sözün buyruk olarak alınmasından e, kaynaklanıyor. Ahlaki bir buyruk, bir yasaklama, bir yasak olarak e, algılanmasından e, geliyor. Halbuki Spinoza'nın bakışı açısından iş şu basitlik derecesinde, e, bir şeyi buyruk olarak algılamanın ön şartı, elmayı yiyebileceği sanısına sahip olması ee, halbuki elmayı hiçbir zaman yiyemeyecektir yediği de yok olacaktır kendisi ya da düşecektir her zaman zorunludur ee, ve e, basitçe bu şu anlama gelir ee, Spinoza açısından ee, bir birey nedir Elma bir bireydir. Adem bir bireydir. Elma ile Adem bir araya geldiklerinde bir başka birey olur. Başka bir birey. Ademle elmanın bedenlerini oluşturduğu yeni bir birey. Bu birey yok mu olacak? Var mı olacak? Bunu bilmek bunun bilgisi söz konusudur ki Spinoza buna ikinci türden bilgi diyor, nöşyonlarla işleyen bilgi, ortak nöşyonlar. Ortak nosyon şu demek, İngiliz düşünürleri de kullanırlar bu terimi, not yani commones. Ortak nosyon İngilizlerin dilinde common sense'tir, herkesin kafasında aynı düşüncenin olabilirliği, herkesin bir şey konusunda aynı fikre sahip olması. Spinoza için mesele farklı bir şeydir. Çünkü bir beden, bir vücut bir sürü şeyle karşılaşmaya, bir sürü başka bedenle karşılaşmaya ihtiyaç duyar. Ve bu bedenlerden pek çoğu da zararlıdır kendisi için. Yani karakteristik bileşimini bozacaktır kendi bedenini. Ve etika hala şey olarak kalır. Kötü şeylerle karşılaşmamak. Kötü fikirlerden etkilenmemek. Mesela ölüm fikri gibi. Kederlendirici fikirlerden etkilenmemek. Ve kederlendirici bir fikirden etkilenmemek demek şeyle aynı şeydir. Ölümle etkilenmemekten. Ölümle etkilenmemekten çok farklı bir şey değildir. Spinoza için insanlar... Olağan bilgilerinde, varoluşa bırakılmış oldukları içinde, günlük yaşamlarında falan filan. Kendi bedenlerini bilmiyorlar işin anında. Neye muktedir olduğunu bilmiyorlar. Aynen uyur gezerler gibiler. Hani bir uyur gezer uyandığında yaptığı şeylere şaşırıyorsa bedeninin neye muktedir olduğunu farkında değildir insan. Çünkü herhangi bir etkilenme olmadan, başka bir şeyle herhangi bir etkilenme olmadan beden herhangi bir e, noktasına dair bir farkındalık üret, üremesi insanda olanaksız. Bunu şöyle e, düşünün. Bir cisim beni etkiliyor. İşte güneş, güneşin ışını ısıtıyor. Bunun bende bir fikri e, oluşmadan edemez. Güneşin beni Işıtmasına tekabül eden bir etki oluşmadan edemez. Eğer ben bilgimi bu düzlemde tutarsam, saat bu düzeyde tutarsam güneşi bilmiyorum demektir. Güneşin benim bedenim üzerindeki etkisini biliyorum yalnızca demektir. Ama güneşle benim bedenimin ilişkisini bilmiyorum demektir. İki şey arasındaki ilişkiyi tanımıyorum demek. İkimize de ortak olan, güneşle bana, e, ortak olan nosyondan haberdar değilim. Bu iki bedeni bir arada içine alan e, ve bütün ilişkilerini e, tanımlayan e, bir sürü ilişki elimden kaçıyor, bilmiyorum. Nedenlerin bilgisine sahip değilim demektir. Ne güneşin benim bedenimi niye öyle etkilediğini biliyorum. Evet. Ne güneşin ne olduğundan haberdarım, ne de kendi bedenimin hangi yoldan etkilendiğinden haberdarım. Tıpkı Adem'in elmayı bilmemesi gibi. Elma ile kendi bedenin ortak nosyonuna, yani elmanın kendi bedenini yok edeceğini, yok edeceğini bilgisine sahip olmadığı ölçüde Adem bunu ahlaki bir yasaklama olarak varsayacak. Ve tam da bu yüzden kendisini özgür iradeye sahip zannedecektir. Halbuki Tanrı'nın yaptığı iş cezalandırma değil. Tanrı zaten bu düzenin ta kendisi. İşlemekte olan düzenin. Doğada evrensel olarak işleyen bir düzenin ta kendisi. Bilmiyorum anlaşılabiliyor mu bu durumda? Tanrı'nın özgür olamaması şu anlama geliyor... <gülüyor> Tanrı'ya eğer iradi özgürlük atfedersen bu şu demektir he, kainatı şu anda olduğundan farklı türde de yapabilirdi. Şeyleri şu andaki halinden farklı bir biçimde de yapabilirdi. Leibniz bunu tutmaya çalışıyor. Çünkü Tanrı'yı doğanın üstüne atmak istiyor. Süpernatürel. Doğa üstü. Tanrı anlayışı. He. Buna Hristiyanlığın ihtiyacı var böyle bir e, düşünceye çünkü Tanrı varoluşa bir şey bahşetmiştir. Grace. Yani. Yani Tabi. Tanrıci ya da yaratıcı olarak kabul de var olan. Hı hı. İçkin nedendir her şeyin diyor Tanrı. E. <gülüyor> Tanrıdan bahsettiğinde <gülüyor> İslamda da vardır. Tanrının sıfatları nedir bir kere düşünürseniz. Bağışlayıcıdır, yargılayıcıdır, affedicidir, cezalandırıcıdır, müntekimdir, intikam alır, e, kişiseldir yani, insan duygularıyla mücehizdir. Spinoza e, böyle düşünenler hurafedir, ya, başka bir şey değil, De, din, din falan değil diyor. E, böyle bir şey. O devirde gerçekten ciddi bir inanç probleminin ardından, İnanç krizinin ardından gerçekleşiyor bu tür düşüncelerin olana e, tabii ki 16. yüzyıl Rönesans. Rönesans'ta ciddi bir inanç krizi yaşanır. Yani, yani Lefebvre'nin kitabı falan filan bunu gösterir. Yani tanrısal düzenin dağıldığı bir dönemdir, kaotikleştiği e, bir dönemdir. Bunu bir tür bir nevi mantık ile oturtmak gerekir. Bu kaosun bir düzenini kavramak gerekir. Spinoza Fezvesi de bundan başka bir şey değil. Elde tutmamız gereken birkaç şey var. Birincisi Spinoza'da bütün etiğin bir tür perspektif olduğu. Ama perspektifin de bir tür güzergah olduğu düşüncesi. Hayat bir güzergahtır. Karşılaşmalardır. Elma ile karşılaşmayacaksın. Sana haz verecek bir şeyle karşılaşacaksın. Yani varoluş gücünü artıracak şeyle karşılaşacaksın. Dolayısıyla etik, etika bir projedir, e, pratik anlam açısından e, bir projedir. Ama bu projenin içinde devineceği e, yaşam ise ontolojiktir, bir varlık bilimidir yani. Düşünürseniz. Bunu ilerden içe yeniden etik meseleye taşıyacaktır. Tanrı öldü düşüncesi. Gol. <gülüyor> Kayda geldi bu bir tür. Epoche değil yani, yani Var olanların var oluşunun askıya alındığı ve varlığın kendisinin çıktığı an dediği şey değil mi? Sinoza'ya göre varlık falan çıkmaz orada. Hiçbir bok çıkmaz. Yani yavaş yavaş ölümün eğrisine kendini bırakman söz konusudur. Ölümle ilişkili zaten çok eski düşünceler de var biliyorsunuz. Hiç kimse kendi ölümünü ölemez söz gelimi. Haydeker öyle istiyor ama galiba başkasının ölümlerini yaşayabiliyoruz. Ölemiyoruz da yaşayabiliyoruz. <gülüyor> Spinoza'nın örneğini hatırlamıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Neron annesini öldürüyor. Bu iyi midir, kötü müdür sorusuna şöyle cevap veriyor. Ha, şu, şu hançeri yakalayıp bir ete daldırmanın kendi içinde olumlu olarak, pozitif anlamda yani, kötü ya da iyi bir şey yoktur. Bir bedenler karışımı vardır. Yalnız insanlar diyor, aynı şeyi Orestes'te yapmış olduğu halde diyor, onun yaptığına iyi, bunun yaptığına kötü diyorlar. Niye öyle diyorlar? Ben yatsamıyorum kötü olduğumu, kendisi için kötü. Çünkü diyor, Neron annesini öldürürken kendinde uyanan bir sürü imge vardı bu ölüm süreci içerisinde, öldürme edimi içerisinde. Bir hançer, ölen annesi, yani varoluş gücü azalmış, ölen annesi imgesi bu vardı. Tabii. Şunu demek istiyor Spinoza. Eğer bir insanla karşılaştım, kendi benzerim bir varlıkla karşılaştım <gülüyor> ve benzerim olan bu varlığın herhangi bir duyguyla etkilendiğini imgelersem, bende de zorunlu olarak bu duygu türüyecektir. Bu ne demek? Ama nefret ettiğimiz herhangi bir varlığın yok olduğunu görmek birazcık zihinsel acı duymadan da gerçekleşemez bu nedenle. Dikkat ederseniz bütün bu imgelem demek ki afektleri ortaya çıkaran bütün bu imgelem gücü bu birinci düzey afektif düzey. Yani insanda bulunan zorunlu olarak birincisi sürekli fluctuating bir şey olmalı. Öyle düşünülmeli, Öyle düşünülmeli. Ve sürekli fluctuating bir şey olduğu ölçüde. Her fluctuation'ı bir duygu hali olduğuna göre herhangi bir varlığa ilişkin bir imge oluşturduğum zaman bunun bende herhangi bir duygulanışa yol açmaması olanaksızdır.